Merhaba, ben Mesut Varlık. Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Bir yılın daha sonuna doğru geldiğimiz bu günlerde ajandalarımızın son sayfalarını kullanıyorken yeni yıl içinde yeni ajandalar edinmeye, oraya da notlar almaya başladık artık. Ajanda kullanmadan yaşayan mutlu azınlık için elbette bunun bir anlamı yok. Bu akşamki konutlarım her yeni yılı tematik bir ajandayla karşılayan bir yayın evinin kurucuları Metis Yayınlarından Müge ve Semih Sökmen. Ee, Müge Hanım, Semih Bey hoş geldiniz. Merhaba. M Merhaba, hoş bulduk. Ee, öncelikle milattan başlayalım dilerseniz. Metis ajandalarının e, hangi ihtiyaç ve fikirle e, ortaya çıktığından? E, 2004 yılıydı. O yılları belki hatırlarsınız. E, bütün dünyada insanlar e, belirli protestolar için meydanlara dökülmüştü. Biraz aslında şimdikine benziyor. Evet. Ee, böyle bir antikapitalist bir e, direniş fikri çıkmıştı. Seattle, e, Prague örneklerinde olduğu gibi. E, Levent Şensever arkadaşımız bize bir ana ajanda önerdi. O yılın ilk ajandası e, bu hareketlerle ilgili bilgi veren ve okuma parçaları olan bir ajandaydı. Yani bir aslında, yayın evi olarak e, evet. ajanda yapmak çok... ...herkesin şey yaptığı bir konu değil aslında. Yani aslında ajanda bizim işimiz değil diyebilirdiniz. Doğru. E ama böyle yıl içerisinde belirli şeyli ...kendi hassasiyetlerimiz doğrultusunda... ...belirli günleri işaretleme fikri. Herhalde zaten bütün ajandalarda o... yani şey vehmine kapılıyorsun ya... ...zamanı kontrol ediyorum evet, duygusuna evet, kapılıyorsun. Evet. Onun gibi bir ihtiyaç herhalde. Ama onu kendimizce yapmak istedik. Kendi... Ee, önemli gördüğümüz anma günlerini, e, kendi önemsediğimiz olayların e, yıl içindeki tekrarlarını tekrarlarını işaretlemek istedik. Böyle ilki böyleydi ama sonradan işte o, her yıl çıkıyor ondan beri. E, sonradan böyle oturup tema düşünmeye başladık. Mesela onu takip eden yıl e, illa yani siyasi temalar değil de her evet. konusu. E, Metis edebiyattı o yıl e, edebiyat kitaplarımızdan alıntılar yaptık ve edebiyatçıların belirli doğum günlerini işaretledik ajandanın üstünde falan. Sonra doğa de için etti. sorumluluk geldi. Evet. Ondan sonra Türkiye'de cadı avları başladı. Evet. Her yerde suçlular, her yerde işte bir takım vatan hainleri aranmaya başladı. <gülüyor> Onun verdiği Esinle Cadılar Ajandası'nı yaptık mesela. Birazcık vicdanlara, yüreklere, zihinlere birlikte hitap edecek. Biraz daha popüler bir şey. Yapmak istedik Hı -hı. işin açığı çünkü kitaplar genellikle bizim ürettiğimiz biraz ağır olabiliyor. Ee, okuması o kadar kolay olmayabiliyor. Ee, halbuki bu ajandalarda biraz daha şaka. Gene aynı bizim Metis'te yaptığımız temal etra temalar etrafında ama biraz daha e, oykuruyla şakalaşan, paslaşan e, tema temaları. yine aynı temaları biraz daha dediğim gibi paylaşılabilir bir şekilde üretmeye çalıştık galiba. Yani o şekilde devam Peki e, yıllık zaman. temalara e, <gülüyor> karar süreci nasıl yaşanıyordu? Yani işte Levent Bey gibi biri gelip size e, öneri mi bulunuyordu yoksa e, artık zaten e, 8 senedir 9 senedir yapıldığı için herhalde bir... Tartışarak kendi aramızda e, karar veriyoruz. Yayın kurulunun de. bunun için toplantısı evet. vardır. Evet evet, evet. Diye öyle diye gidiyor. Ediyoruz. Yani dışarıdan bir şey oldu mu diyor. Levent galiba bir tane daha yaptı yıllar sonra bir tane daha yaptı. Ama o zevkli de bir şey. Onu tartışmak, yani bu sene nasıl bir şey yapalım diye o ruh halimiz de belirliyor işte onu bir miktar. Evet, duygularımız evet. nerede, en çok neyin üzerine evet. durmak istiyoruz, onları birazcık tartışıyoruz. Ama çok ilginçtir. Şimdi böyle bu aslında ilk başta yayın evinin hani bir hoşluğu olarak, bir hatta hediye olarak kullanıyoruz biz bunu yani Evet. bir şey olarak. Daha sonra gitgide hediye edilemeyecek bir hale geldi. Yani çok arttı buna ilgi. Ve mesela işte yavaş yavaş bir 15 bin, 25 bin, 35 bin diye tirajı yükseldi. Mesela bu bu yıl 40 bin bastı. baya artık seviliyor bir fanları evet. var acandanın. Bir de Hatta, zannediyorum bu sene ilk kez e, önceden çıkardınız. Bazen önceden çıkartıyoruz, bazen ha. beceremiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Her sene yetiştiremiyoruz onu. Foarda, foarın karşılığı. Yani sandık. evet. evet. Gene bir önceki yıl son ay çıkıyor da yani Kasım Aralıkbaşı gibi çıkmış oluyor. Engin Her çıkıyordu. zaman yetiştiremiyoruz işte. Fuarına ha, ki, yani yetiştiremiyor. kitap fuarına yetişmiyor. Yani kitap fuarına kadar şey, erken çıkması evet, açısından. Bir arkadaşımız şey dedi, çağdaş saatli marif takvimi oldu bunlar. <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> evet. O da çok evet, hoşuma gitti. Öyle. Evet, savaş kılıçın şeysiyle, nitelemesiyle. <gülüyor> e, bu seneki, 2012'deki bu işte en son bahsettiğimizin e, şeyde olmayan kelimeler. Evet. E, bunu hazırlayan da e, Müge Hanım sizsiniz evet. İsterseniz biraz ondan bahsedelim Şimdi olmayan kelimeler açıkçası tabi ki bu dilimizdeki anlaşma zorluklarıyla ilgili çıktı tahmin edebileceğimiz gibi Her şey bir yere çekiliyor laflar bir türlü karşılıklarını bulamayabiliyor İroninin imkanı kalmadı şakanın imkanı kalmadı gibi gelmeye başladı Yani dilin kullanımı korkunç kısıtlanmaya başladı korkunç siyah beyaz bir dünyaya doğru itilmeye başladık A diyorsunuz Z anlaşılıyor, bit inceltemiyoruz, detaylandıramıyoruz sözlerimizi. Halbuki yayıncılık bundan ibaret. Bizim evet, yaptığımız bu. iş bundan ibaret. Bu. Yani birazcık daha nüanslandırmak, işte e, anlamları deşmek, tartışmak ve eleştirel düşünce bu. Bizim yapmaya çalıştığımız şey bu. Halbuki müthiş bir refleks toplumuna dönüşmeye başladık. Evet. Yani her şey bir tür duvar tenisi diyorum ben ona. Bir lafı duyduğunuz <gülüyor> anda tak bir tane hemen bir yere yerleştiriyorsunuz. Ama o zaman hayat gidiyor elimizden. Evet. O zaman bu elimizden giden hayatın ne olduğunu bir bakalım dedik açıkçası. Yani acaba dilimizdeki kelimeler neleri karşılamıyor? Hangi duygularımız, evet. hayallerimiz ya da peşinden koştuğumuz hangi düşünceleri karşılayacak kelimeler yok. Ya da dünyanın başka yerlerindeki insanlar neleri tanımlamaya ihtiyaç duymuş. Onlara baktık. Sonra edebiyatçılara ve düşünürlere sorduk. Siz kelime uyduracak olsanız ne söylemek istersiniz? Sizce hangi kelime eksik dilimizde diye sağ olsunlar onlardan çok güzel katkılar geldi. Ve birazcık da hani biz önerdik. Yani kendimiz önerdik bir takım şeyleri. Bazen başka kültürdeki ...kelimelerden kalkıp önerdik. Hmm, ee, hmm. Böyle bir birazcık ufkumuzu genişletmeye çalıştık işin doğrusu. Öyle bir çabaydı yani. Ki e, şeye baktığımızda şimdi e, kimlerin kelimeleri e, olmayan kelimeleri var diye şöyle bir baktığımda... E, ...işte Meltem Ağızka, Türker Armaner, Niyazi Zorlu, Murat Uyur Kulak... Aha. Hakkı Mahfuz, Saffet Murat Tura, Süha Uz Erten Murat Sanmungan gibi. Evet Ayşegül Geveci Oldu, Cemal Yardımcı Süreyya Berfe, Keskin, evet. Engin Geçten, yani Bir dolu e, önemli e, isim söz konusu. Evet. E, peki e, bu şeyleri yaparken mesela bu yazarları e, seçerken neye e, şey yaptınız? Şimdi bir, e, öncelik kere, verdiniz. bir kere belli edebiyatçılara... ...hakikaten bir e, mutlaka bir şey... bize bir katkıda bulunmaları için ısrar ettik diyebilirim. Çünkü hı hı. biliyordum ki mesela Ahmet Sipahioğlu'nun ev er kederi... Evet. ...o kadar güzel bir dünyadan geliyor ki... ...onun o dünyasını bildiğiniz zaman... Böyle bir kelimenin çıkacağını tahmin ediyorsunuz. Bilemez miyin çıkacağını ama Ahmet Sifahioğlu'ndan ilginç ya da Engin Geçtan'dan ya da Ayşegül Deveceoğlu'ndan, Murat Uyurkulak'tan, Niyazi Zor. Ya bu insanlara baktığınız zaman ya da mesela Türker Armener'in felsefi bir yerden gelip evet. inanılmaz bence önemli bir noktaya değineceğini Kesinlikle. Fatma Gülberk Tay'ın keza yapa geldiği bir çalışmanın hani neredeyse son noktasını koyar gibi akıl yüreği bize getireceğini Saffet Murat Tura'nın mesela işte nörolojiyle nöro, nörobilimle psikiyatri arasında bir evet. alanda gezineceği ya açıkçası biz ağ atmaya çalıştık Hı -hı. yani bu insanın ummanlarına doğru bir ağ atmaya çalıştık ya da bizim özde Gürkan mesela başka maddelerde de katkısı çoktur Hı -hı. ajanda da Hı -hı. sadece bu büyük maddeyi yazmadı öyle bir mesela yok yani onundur ...öyle bir zekası, dil zekası var ki... ...açıkçası ben ona ısrar ettim. Üretmesinde o da e, zihinsel bir hemoroid... <gülüyor> <gülüyor> ...üzerinden zih hemoroid diye bir madde yazdı... ...ya da e, başka arkadaşlara da açıkçası... ...birazcık dünyalarının peşine gittik. Ve onları bize doğru çağırdık. Peki, e, bu olmayan kelimeler e, ajandası aslında... Ee, bilmiyorum ne kadar e, doğru olur ama e, Metis ajandalarının da bir e, kendini korumaya ya alma e, ajandası sanki yani önceki e, illallah ve nefret suçları e, ajandalarının başına gelenler düşündüğümüzde yok bir daha ziyade bir çağrı yani daha ziyade daha açık bir çağrı. Hem daha hı. karmaşık hem daha açık bir çağrı. Mesela dediğim gibi cadıları da biz gayet net bir şekilde Türkiye'deki zihinsel fikri, cadı, karşı, cadı avlarına karşı yapmıştık. Gayet dolaylıydı ama hani derdini söyleyen bir ajandaydı. Hı hı. Orada mesela cadılar ajandasında şundan bahsediyorduk. Bugün norm kabul ettiğimiz şeyler nice zorluklarla, nice işkencelerle kabul ettirilmiş şeyler. Evet. Mesela koca bir batı tıbbı. ...kocaman bir katliam sürecinin sonunda yerleşmiş. Dolayısıyla sabit kabul ettiğimiz şeylere, norm, kural kabul ettiğimiz şeylere... ...acaba nasıl gelindiğini düşünüyor muyuz, biliyor muyuz? Bugün eleştirel düşünceye bu kadar sert yaklaşırken nelerden vazgeçtiğimizin farkında mıyız? Hı hı. Neyi kaybettiğimizin farkında mıyız gibi bir dertten çıkmıştı. Olmayan kelimeler de insanın zihinsel dediğim gibi vicdani, yüreksel kapasitesinden vazgeçmeye hakikaten hazır mıyız... Yani evet. gerçekten biz e, bu kadar siyah beyaz iğrenç bir dünyanın içinde sloganlarla, küfürlerle, hakaretlerle böyle mi yaşa yaşayacağız? Bunu istiyor muyuz gerçekten? Evet. Yoksa birazcık bir göz atıp ne kadar alternatif kaynakların bizi beklediğini görürsek biraz daha heveslenmez miyiz diye... ...daha bence hem açık hem dolaylı bir çağrı olarak düşünüyorum ben. Evet o e, milli ve e, dini bir takım hassasiyetlerin e, <gülüyor> şeyinde... E, hükmü altında e, ne kadar daha Evet yaşayabileceğiz? Mesela şeyin yılın başında şey diye başlıyor alternatif mutluluk kaynaklarına bakalım. Hı -hı. Mesela işte bir çocuğun uykudaki gülücüğünü tanımlamış gibi kültürler. Evet bunu evet, düşünmek evet. Hani nedir işte mutluluk için işte başarı aşkta başarı zenginlik güzellik Hala. şu bu Epeki mesela hakikaten bir çocuğun uykudaki gülücüğünü görmenin mutluluğu Bu hakikaten bu mutluluk yok. değil mi? Bunları kendimize bir hatırlatmak da gibi bir şey, bir, bir açıdan. Ee, evet, dogmalara karşı, e, benim hassasiyetlerime dokunuyorlara karşı yeni hassasiyetler. Belki evet. hassasiyetlerimiz biraz dar. Biraz bize fazla biraz sıkıyor hassasiyet evet. evet, belki biraz fazla kaba. Belki biraz açabiliriz onları <gülüyor> gibi bir yaklaşımda açıkçası. Ee, i̇llallah e, ajandası da, 2010'daki İllallah ajandası da inanmama hakkı e, temasına... ...sahipti evet. ve... E, ...o hakkı e, bayağı... ...zorlu bir e, süreç... ...takip etti. Evet. De, de, ondan önce... ...demin söylediğim bana bir şey hatırlattı aslında. Ben bunu e, ajandayı... E, ...ara sıra be ...hissettiğim bir şey. Şimdi günler var ya... Hı hı. <gülüyor> ...365 gün. Şimdi o, de, orada belirli şeyleri... ...işaretlediğiniz zaman... ...seçtiğiniz konuya göre... ...bunu mesela... Acı, çekilen zorluklar, çeşitli kötü hatıralar, bunu yani şimdi dilim vermiyor, katliamlar, cinayetler vesaire vesaire. Bunu gelmekte olan yılın üstüne işaretlediğiniz zaman inanmazsın o kadar bir dehşetli bir manzara çıkıyor ki. Evet. Evet. Şimdi buradan kalkarak şöyle bir şey anlaşılıyor. Bu... Gele, gelen zamanın bize yaklaştığımız zamanın yani umutlarımızı yatırımlarımızı yaptığımız zamanın işi olduğuna göre e, insan bir an şunu düşünüyor çok mu hatırlamak lazım tamamen unutmak mı lazım Hı. yoksa hem hatırlayıp hem unutmak mı lazım anlatabiliyor evet, muyum ne demek zor senin? bir denge eğer mesela bunu e, dolayısıyla şöyle bir zorlukla karşılaşıyorsunuz tamam bunlar hatırlanmalı ama Gelmekte olan yılda, şimdi de yeni bir yıla gireceğiz evet, evet. birik yaptı sonrada. Şimdi gelmekte olan yılda da umutlu, iyi şeylere dair, güzel şeylere evet. dair bir şeylerin kaydını düşelim. Biraz oyuncu olsun, biraz esprili. Evet. anlatabiliyor muyum? Böyle bir kaygiden. Biraz yol da döşememiz yani. gerekiyor kendimize. Evet. O yüzden mesela tepin atladım. Mesela i̇şte bu ajanda da günler önerdik biz. O önerdiğimiz evet, o, o. günlerden bazıları hakikaten insanlar önermiş öyle şeyler var. Ama mesela diyelim ki belli zamanlara göre kondonlar tam Aralık ayı çağrı merkezi çalışanlarına iyi davranma günü koyduk mesela bir tane. <gülüyor> ya da işte kayıp eldiven teklerini anma ve arama günü var. Kış yaklaşıyor o zaman yapıyoruz onu. O tip günlerimiz var işte ne, sarılıp yatma günü var. Ondan Bunlar tamamen Metis günleri. Evet, yani bizim böyle evet, evet. çeşitli sonra bir de küçük bir şeyimiz var. Oyunumuz var bunun içinde e, mesela avından el alma günü var. Evet. Bilge Karasu'nun doğum gününe denk geliyor o. Çeşitli küçük selamlarımız var mesela işte. Nurdan Gürbile'ye bir selamımız var. Taşra sıkıntısı günü var. İşte. Onun doğum gününde. <gülüyor> öyle küçük selamlar. Bunları okurlar e, bilmiyordu şimdiye evet, kadar. Kimi yakalayacak? Evet. Bu bir küçük sırdı ama <gülüyor> artık yıl Burada başlıyor yavaş ediyoruz. yavaş. Evet. Sizin için <gülüyor> ifşa ediyorum. Bunlar böyle dediği gibi Semih'in. Biraz da hani biliyoruz. Bütün bu acılar var. Biliyoruz. Çok zor. Hakikaten kolay değil. Yaşam ve işimizi sürdürmek de kolay değil yani evet, yayıncılık evet. da bir umut işi paylaşacağınız ve değişeceğinizi düşünmeseniz niye yapasınız ki yayıncılığı Aynen öyle. ama bunu sürdürebilmek için hani bütün gerçekleşim birazdan Semin anlatacağı belki e, bir illallah macerasını düşündüğünüz evet. zaman yine de bu tip işte kendi şeylerimize ekmek kırıntılarımız diyelim bunları <gülüyor> biz de biraz ekmek kırıntısı atıyoruz yani evet İ illallah ajandasına gelince o işte e, 2010 yılının ...temasıydı... ...2010 ajandası hı hı. ...2009 Kasım'ında... ...yayınlanmıştı... ...sonra 2010 yılı içerisinde belli bir noktada... ...bundan bazı şahıslar... ...şikayetçi olmuş... ...Beyoğlu Basın Savcılığı... ...biz oraya bağlıyız... Hı. ...bu şikayetlere rağmen... ...yasalar nezdinde... ...buna dava soruşturma konusu... ...olamayacağına karar vermiş kendisi... ...bunu bir basın savcısı yapıyor... Hı hı. Tecrübeli bir insan yapıyor. Fakat daha sonra aynı kişi Bakırköy'de herhalde kendi kafasına uygun bir yargıç buldu. Böyle bir yetki var. Mahkeme kararı ile bu, bu kararı, bu hükmü kaldırtmış. Dolayısıyla Beyoğlu Basın Savcılığı bu davayı açmak zorunda kaldı. Yani yasalarımız böyle. Yani kendi telakkisiyle açmadı aslında bu davayı. Şimdi ondan beri işte geçenlerde 30 Kasım'da bir duruşmasına girdik. E, 216 Taksim 3 evet. diye bir madde var. E, dini değerleri aşağılamak iddiasıyla açıldı evet. daha var. Dini değerleri alenen aşağılama evet. suçu. Şimdi burada yöntem şu. Bu e, ajandan içinde alıntılanmış çeşitli insanlardan alıntılanmış. E, belirli cümleler var. Bu cümleler işte işte bakın e, dini duyguları aşağılıyor, dini düşünceleri aşağılıyor diye bir <gülüyor> mantık var yani. Ama yani onların <gülüyor> hepsi şey Einstein, Evet, şimdi bu Galilei. bu insanlar hani antik çağlardan bugüne kadar din dışı düşünceyi bir anlamda seküler yani evet. çağcıl görüşleriyle tanınan insanlar bütün bu alıntıları yaptığımız aslında Eserler Türkçe'de var ve evet, e, kitapçı evet. dükkanlarında da bunlar alınıp satılıyor. Yani satılıyor. Ve bu adamların yani, isimleri ilkokulda, evet. ortaokulda, ders kitaplarında yani Freud gibi, Russell okutuluyor. gibi, Galilei Aha. gibi mesela. Yani. Einstein gibi evet. bazı isimler. Evet, evet. Yani. Tabii yani bize göre bu dava çok şanssız bir dava. Evet, Açılmaması yani. gereken yani baştan açılmamış olması gereken bir dava. Ee, şimdi... E, aslında e, bu İllallah ajandasına bu konuya karar verirken e, düşünce şuydu. E, yani nasıl yasalarla din, inanç ve vicdan özgürlüğü garanti altına alınmışsa, koruma altına alınmışsa... ...inanmamada aslında bu maddenin içerisinde... E, Korunuyor. Yani inanç özgürlüğünü sağlamasını ancak inanmama özgürlüğü Kesinlikle. yapabilir. Evet. Çünkü öyle insan öyle boş bir varlık değil. Yani e, inanmadığım, inanmıyorum dediğiniz zaman da bir şeye inanıyorsunuz evet. aslında. İnanmamaya evet. inanıyorsunuz. Dolayısıyla bu madde aslında her türlü inancı ve inanmamayı da koruma altına alıyor. Şimdi orada bizim e, ceza kanunlarımızı çok güzel böyle her şeyi muğlaklaştıran ve... ...çok kolay istismar edilebilecek evet. açıklıklar ve boşluklar var. Dolayısıyla mesela siz el, sizin bir eleştiri ya da yorumunuz... ...kolaylıkla bir, birilerinin o demin bahsettiğin türde bir hassasiyetine dokunuyor. Ve diyorlar ki bu, bu, bu cümleyle beni aşağılıyorlar diyor. Diyorlar, <gülüyor> Tabii, <biliyor> <gülüyor> Tabii bu yani hem dinsel hem milliyetçi muhafazakarlığın... ...ölçülerine, o günkü konjonktüre göre... ...sadece bizim şimdi kuşakların değil... Bütün 100 senelik cumhuriyet tarihi boyunca bu sürekli oynanmış ve aslında iktidarın da bir yönetme stratejisidir bu. Yani. Evet. Bu, bu amaçla evet. kolay manipüle he, edilebilen bir tesadüf değil. Yani bu maddelerin böyle olması. Ee, şimdi ben şuradan bir, bir şey okumak istiyorum. Tabii. Ajandanın başında bakın sunuşunda diyoruz ki bu ajandayı hazırlayan bizler inanma hakkına saygı duyuyoruz. Ama biraz daha derin bir saygıyı inanmama hakkına duyduğumuzu da belirtmemiz gerek. İşte hassasiyeti direkt parmak Aynen. basılmış evet. burada yani adamlar Aynen. haklı. Şimdi o uzun hani hepsini okuyayım, bu paragrafları <gülüyor> atlayayım. Bir de sonu, son şey var paragrafı. İnanmama hakkının da bir insan hakkı olarak tavizsiz uygulanacağı bir dünya ve ülke umuduyla bu ajandayı kendisine dinsel kimlik dayatılmasından... İllallah diyenlere sunuyoruz demişiz. Dolayısıyla ajandanın muhatabı aslında dini İnançlılar inanç taşıyan değil. kimseler değil. Biz <gülüyor> inanmayanlara hitap ediyoruz. Ve bizler de hep birlikteyiz. Ve belli bir dünyamız var diye sesleniyoruz. Ümit aslında. ediyoruz. Ve nitekim bu ajanda da 40 küsur 42 falan satmıştı. Yani o yıl dağıldı ve sattı. Ben bazı mektuplar aldım. Bunlarda hepsi de aslında Taşra Üniversitelerinde genç insanlardı. Şimdi detaylarına girmeyeceğim ama aslında maruz kaldıkları baskıları ifade eden ve bu ajandayla buluşunca kendilerine güven duyduklarını, <gülüyor> yalnız olmadıklarını, benim gibi insanlar var bu dünyada Muazzam. gibi bir şey hissetti. Tam yapmak istediğimiz buydu. Aslında biz... Kişiye konuşuyorduk yani bir Hı -hı. cemaate, bir topluluğa, evet. bütün uluslar falan hiç, hiç böyle bir iddiamız yok. Ve Biz bu... insana konuşuyorduk yani bir bireye konuşuyorduk. Ve dinin dışında da bir ahlak ve duruş olduğunu vurgulayan bir ajandadır bu. Gayet evet. evet, evet, felsefi çok, bir ajandadır. çok evet. önemli. Ve evet etiğin din dışında da mümkün olduğunu ve dünyayı sevmenin din dışında da çok mümkün olduğunu ve bunun dünyanın geleceği için gerçekten çok güzel bir sevme tarzı olduğunu vurgulayan da bir ajandadır. Evet şeyden e, ajandanın o giriş e, yazısında işte inanma hakkı örgütlü e, dinlerle devlet bütçeleriyle polis ya da asker kuvvetleriyle koruma altına alınmış durumda. Buna karşılık varoluşlarını inanma temelinde tanımlamak istemeyenler genellikle tekil, münferit ve örgütsüzler. Evet. Evet. Yani tam da bu adamlara e, işte o e, evet. Taş Üniversitesi'neki öğrencilerin yalnız değilmişim evet. hissini uyandırmak için hazırlanan bir evet. e, ajanda Hı -hı. idi. Hala evet. da öyle. Hala öyle. <gülüyor> <gülüyor> Davaya rağmen hala öyle. Evet, <gülüyor> hassasiyetlere e, biz şeyde dokunmaya. cadıların başında şey yazıyor. Şeytan e, okuyabildiğimizden daha hızlı yazıyor. Buna <gülüyor> devam demiştik. Harika. <gülüyor> devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, ...hassaslar da e, tahmin ettiğimizden daha hızlı dava açabiliyor zannediyorum bu ülkede. Olabilir ama hep aynı insanlar. Yani aynı evet. insanlar evet. belli şeylerin peşinden... üzül Livaneli'ye de aynı insan, aynı grup bu insanlar. O kadar da münferit insanlar değiller tabii ki. Aslında evet. Hassas insanlar gayet ne yaptıklarını, bildiklerini zanneden... <gülüyor> ...ve belli bir şekilde püskürtmeye çalışan evet. insanlar. Biz daha dağınık ve çoğuluz. Bu daha güzel evet. bir şey aslında. Evet. Yani benim, bizim 40 bin tane ajandı alan insanın hiçbirisi örgütlü değil. Tek evet, tek 40 bin evet. insan zahmet edip aldı o ajandı. Evet, evet işte bu kadar da çok yani. Çok kıymetli yani. Bireysel bir eylem gibi e, yani. gidip alınıyor. Evet. evet. evet. Ee, çok erken ama herhalde e, şey belli değildir. E, 2013'ün e, teması. Onları hiçbir zaman söylemiyorum. <gülüyor> Yok hemen bilseydik şimdi söylerdik. <gülüyor> Söylemez miydik peki? Hayır, o, o da bizim peki. eğlencemiz. <gülüyor> peki, ee, yani yeni yılın şeyi konusu bir sır olarak kalsın ama bu programın da güzel bir özelliği olmuş oldu sayenizde. Ee, şeydeki, ajandadaki o belli <gülüyor> e, gizli günlerin nelere işaret ettiğine dair bundan sonra da okurlar için güzel bir bulmaca evet, olacaktır. Evet, <gülüyor> Ee, Müge Hanım, Semih Bey katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Maalesef e, kum saati sona erdi. <gülüyor> Süremizin sonuna geldik. Sağ ee, Efendim Metis yayınlarının kurucularından Müge ve Semih Sökmen ile davalar ve ayrımcılıklara e, uğrayan Metis ajandaları üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Matbuat Dünyası'ndan bu haftalıkta bu kadar. Görüş, öneriyi eleştirileriniz ve paylaşmak istediğiniz yayınlarla ilgili iletişim için Matbuat Dünyası'nın Facebook sayfasının yanı sıra e-posta adresimiz matbuatdunyası.gmail.com Haftaya yine aynı gün ve saatte Matbuat Dünyası'ndan bir başka konu konuyla buluşana dek şimdilik hoşçakalın, iyi akşamlar. Matbuat Dünyası